Değerli geceler efendim. Bugün Ramazan'ın habercisi Miraç kandili. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın göğe yükselerek Allah'ın katına çıkma hadisesinin yaşandığı kutlu gece. Hepinizin kandilini tebrik ederek başlayalım bu akşama. Bugün programımız böyle güzel bir geceyle taşlanınca biz de divan edebiyatından naatları ve miraciye kasidelerini sizlerle paylaşmak istedik. Program devam ederken Canveren Pervaneler TV Instagram hesabımızda ...görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Kıymetli Üstadım Hayat İnaşı birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Kandilinizi tebrik ederiz. Bütün seyircilerimizin, bütün milletimizin... ...bil cümle ümmet Muhammed'in kandillerini... ...candan, gönülden tebrik ederiz. Hayırlara vesile olmasını... ...bir güzel başlangıcın... ...medarı olmasını... ...Cenabı Hak'tan umarız, niyaz ederiz. Recep-i Şerif'in sonuna yaklaştık. Artık önümüzde Şaban-ı Şerif ve arkasından... ...Ramazan Mübarek geliyor... Bu kandillerde büyük bir şehre girerken ufak ufak görmeye başladığınız ışıklar gibi şehri haber vermekte, Ramazan'ı müjdelemektedirler. İnşallah feyiz ya oluruz, hissedar oluruz, boş dönmeyiz. Eyvallah Miracımız hocam. olur inşallah. ya. Yani. Amin diyelim hocam. Buyurun hocam. Miraciyeler, yani İslam tarihindeki fevkalade önemi sebebiyle Miraç hadisesi, edebiyatımızda miraciyeler başlığı altında çok büyük bir faslı teşkil eder. Ee, özel bir alan ama sadece bu kadar dar bir alana inhisar eden şiirleri toplayalım dediğinizde de karşınıza dev bir külliyat çıkıyor. Hemen hemen her şairimizin bu sahada bir şeyler yazdığını görüyoruz. Bazıları natın içinde, nahtı şeriflerin içinde bir fasıl olarak bazıları Özellikle Süleyman Çelebi'nin o meşhur Mevlid-i Şerif'inde olduğu üzere bir bahir olarak Mirac Bahri orada uzunca bir kısım sadece miraçtan bahseder. Bazıları da doğrudan doğruya Miracı'ya başlığı altında manzumeler kaleme almışlar. Büyük bir geniş bir külliyattır. En meşhur olanı şüphesiz Yıldırım Bayezid döneminde Süleyman Çelebi tarafından yazılan halk arasında Mevlid-i Şerif diye şöhret bulmuş olan Orijinal ismi de Vesilet-ü Necat olan o manzumedir. Olabildiğince yalın bir Türkçe ile kaleme alınmıştır. Vezniyle tadıyla bizim neslin özellikle hafızalarında kundaktan itibaren yer etmiş nefis bir şiirdir doğrusu. Kürsüde vaaz verirken Hz. Peygamberi aleyhissalatü vesselam yanlış tanıtan Bakara suresindeki bir ayet-i kerimeye mana verirken, meal söylerken haddi aşan bir vaize karşı gayrete gelerek Süleyman Çelebi peygamberler arasında üstünlük farkı yoktur kabilinden yanlış bir tefsire giden vaizi onu üzmüş, kızdırmış, celallendirmiş ve üstünlüğü açık açık ortaya koymak üzere bu manzumeyi kaleme almıştır. Medeniyetimizin şahidi olan çok ciddi güzel bir eserdir. Ey azizler işte başlarız söze bir vasiyet kılarız illa size. Allah adın ol kim her evvel ana, her işi asanide Allah ana filan diye başlar. Dediğim gibi bizden sonrakiler pek hatırlamayacaklar ama bizim nesil bunu neredeyse ezbere bilirler. Biz Miraç Bahri'nden işte o Mevlil-i Şerif'in Miraç kısmından Birkaç beyti seçtik, ermedi evvel gelen bu devlete kimse layık olmadı bu rifate. Çünkü kamusun görüp geçti öte vardı erişti o ulu hazrete. Bundan önce kimseye nasip olmadı o bu devlete kavuşan tektir diyerek efendimizi överek başlıyor. Bir hurufü lafzu saft ol padişah Mustafa'ya söylediği bir iştibah. Harf olmadan, söz olmadan, ses olmadan nasıl olduğu bilinemez ve anlaşılamaz bir şekilde mekan ve zaman hududunun dışında Hz. Muhammed Mustafa'ya aleyhissalatu vesselam alemlerin Rabbi söyledi diyor. O gecenin armağanıdır malum. Hem bize beş vakit namaz hem Bakara suresinin son iki ayeti kerimesi. Ve büyük müjdeler. Deydi ki mahbubu matlubun benem sevdiğin can ile mabudun benem. Gece gündüz durmayıp istediğin ne ola kim görsem cemalin dediğin gel Habibim sana aşık olmuşam cümle halkı sana bende de kılmışam ne muradın var ise kıl reva, eyleyen bir bin eyleyen bir derde bin türlü deva Mustafa dedi yani buraya kadar Allahu Azim Azimüşşan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gel Habibim sana aşık olmuşum ne istiyorsam vereyim artık ee, kimin için ne isteyeceksen hudut yok ne istiyorsan vereyim tarzında büyük bir ihsan kapısının açılışı müjdesi var ve o bakın ne istiyor Mustafa dedi Ey Rabb ben rahim Ey hata bu şu atası çok kerim ol zayıf ümmetlerin halin ola hazretine nice anlar yol bula orda bizi istedi ya Rabbi ümmetim sana nasıl yol bulacak ben geldim ettim niyaz beni kabul buyurdun ya Rabbi ancak ümmetim e, aciz zayıf günahkar korkarım ki e, akıbetleri güzel değil cehenneme girecekler diye korkuyorum sonraki beyitlerde de o var ve bizi istedi orada. Şimdi o gece anlatan bize her gün hatırlatan ettahiyyatü duasıdır ki dört cümleden evet. ibarettir. Birinci cümle, ettahiyyatü lillahi ve selavatu diye başlayan Hazreti Peygamber'in Allah-u Teala'ya arz-ı ubudiyet ettiği, saygısını, hürmetini sunduğu, bütün ibadetler, kulluk etmeler sanadır ya Rabbi dediği fasıldır. İkinci kısımda selam, Allah-u Teala Efendimiz'e selam veriyor. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah, Habibine selam veriyor. Kamil bir selam. Selam, rahmet, bereket hepsini de dünya ve ahiret iyiliklerini içerecek en geniş bir selamlama biçimi. Ve biz onu namazda okuyarak bu defa biz Cenab-ı Peygamber'e selam vermekteyiz ki bunun kıymeti bilinmelidir. Alınmayacak selam verdirilmez. Üçüncü cümlede selamı almaktadır Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam. Esselamu aleyna ve ala be'adillahi salihin Alıyor ama o bütün Hayırları, iyilikleri, selamın içerdiği bütün bereketleri, feyizleri ümmetine dağıtıyor. Yani orada yine biz bahis mevzuyuz. Nerede anıldık, bizi kim andı hatırlamak lazım. Namaz büyük nimet. Yani ümmetin miracını kıldım namaz diyordu. Biraz sonra gelecek orası da. Demek ki o miraca yükseldi. Tek. Yalnız ona nasip olan bir şey. Ve biz onun ümmetiyiz, bize de miraç olarak namaz verildi. Namaz, müminin miracıdır. Yani bağlantıyı iyi anlayıp, hatırlayıp, kıymetini bilerek, efendim, bunun bizim için erişilmez bir saadet vesilesi olduğunun şuurunda olarak, sevgiliye kavuşma, şevk ve heyecanıyla, e, huzura durmak lazım Tahiyyatın cümleleri de bunu bize tekrar tekrar gösteriyor Son cümlede de Allah ve Resulü'nün aleyhissalatü vesselam Bu muhaveresi bu söyleşmeleri üzerine Melaike-i kiram eşhedü en la ilahe illallah Allah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve deliler İşte bu dört cümle bize armağan oldu Tahiyyatta okunması vacip mertebesinde emrolundu her gün tazeleme günde beş defa tazeleme fırsat ve imkanı verildi bunun ne büyük ne yüce bir nimet olduğunu tekrar hatırlamalı ne muradın var ise reva dedi Allahu azimüşşan o bizden o Allah'tan bizi istedi ol zayıf ümmetlerin hali nola hazretine nice anlar yol bula Gece gündüz işleri isyan kamu korkarım ki yerleri ol atamu. Tamu Türkçe cehennem demektir. Gece gündüz günah işliyorlar ya Rabbi. Ne olacak ümmetimin hali? Cehenneme gidecekler diye korkuyorum. Yani anlamalı anlamalı Abdullah. Yani sevildiğini bil yanlış yapma derler ya efendim. Yani o bu bu odur işte. Zekanla, kabiliyetinle, kavrayışınla İmanla müşerref olmadın. Ey Ademoğlu günümüzde yaşayan ey hayatı kendime söylüyorum. Deha çapında zeki çok insanlar vardı. Hazreti Peygamber aleyhisselam yanında olanlar da vardı. Ama iman nasip olmadı bazılarına bilindiği gibi. 1400 yıl sonra şu veya bu sebebin araya girmesiyle sebepler mühim değil. Musebbibül esbaba sebepleri yaratana bakmalıdır. Bir şekilde sana nasip olduysa kıymetini bilmelisin. Bu senin kabiliyetinden değil, karşılıksız bir ihsan, özel bir ihsandır. Kabul edilenler sebepsiz kabul edilirler. Ancak nimet büyük olunca şükrünün de büyük olması icap eder. Nimeti şükür ipiyle bağlayın. O bir kuştur, kuş gibidir. Ayağını şükür ipiyle bağlayın. Buyurulmuştur. Ya ilahi hazretinden iman nimetinin şükrü ehli beyti sevmektir aleyhissalatu vesselam. Efendimizin evladı, ağabayı evladını, ehli beyti sevmektir. Ya ilahi hazretinden hacetim şükrü bir de başkalarının da bu iman nimetine kavuşması için gayret etmektir. Nimete kavuşan bunu başkalarına da ulaştırmak ister Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an ilk iman eden kişiydi. Dönüşünde kendisine peygamberliği bildirildikten sonra ilk teklif ettiğinde karşısına en yakın arkadaşı Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh çıktı kabul etti ve hemen şunu dedi ya Resulallah altı arkadaşım daha var hemen getireyim mi? Anlamalıdır ki imanın işaretidir göstergesidir başkasının da kavuşması için hemen harekete geçer kendini alamaz bundan. Yani bunun aksi, öğretilmediğmiş bir insiyakla bu kendiliğinden asıl olur. Yani iman nimetinin şükrü olarak başkasının da kavuşması için gayret göstermek, dua etmek elinden ne geliyorsa o. Bir de ehli beyti sevmek. En azından haberdar etmek haberdar lazım. Etmek, yani evet. Ya ilahi hazretinden hacetim, budurur kim? Ola makbul ümmetim. Ya Rabbi senden ümmetimi isterim. Makbul olsunlar, reddedilmesinler. Hak adam erişti bir nida. Vezni fark ediyor musun? Sen artık bu aruz işini tuttun. <gülüyor> Hak Teala'dan erişti bir nida. Ya Muhammed ben sana kıldım ata. Mesnevi şerifle aynı vezin. Failatun failatun failin. Çok neşelidir bu vezin. Böyle ninli gibi hepimizin kulağında yer etti. Cenab-ı Hak buyurdu ki, Ey Habibim ben sana kıldım ata. Yani ben sana ihsan ettim. Ben sana her güzelliği, her iyiliği verdim. Ümmetini sana verdim ey Habib. Cennetimi anlara kıldım nasip. Ey Habibim nedir ol kim diledin? Bir avuç toprağa minnet eyledin. Ey Habibim senin karşında cennet bir avuç toprak hükmündedir. Onu verdim. Başka bir arzun var mı? Yani aşkı Büyük aşk yani büyük aşk Ben sana aşık olacak ey Latif Senin olmaz mı diyor alem ey şerif İki cihan senin olmaz mı ben sana aşığım Diyor Allahu Teala Zatıma mirat edindim zatını Bile yazdım adım ile adını Ben senin zatını zatıma ayna edindim Adımı adımla yazdım Senin adınla beraber yazdım Hazreti Adem aleyhisselam kendisine Ruh üflenip başını kaldırdığında Efendimizin ismi şerifini gördü La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Yazıldığını gördü yani son gelen ilk peygamberdir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti Adem su ile toprak arasındayken o peygamberdi. Nitekim affını isterken dua ederken evladımdan Muhammed hürmetine Ya Rabbi diye affını istedi. Sen onu nereden biliyorsun diye sorulduğunda da Cennet-i da ismini gördüğünü söyledi. İşte burada da o anlatılıyor hem dediği kim ya Muhammed ben seni bilirim görmeye doymazsın beni avdeti düp davet et kullarımı ta gelü ben göreler didarımı. ve biliyorum sen beni görmeye doymazsın dedi gözleri bir an kaymadı diye biliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam görmeye doymazsın dön geriye kullarımı davet et dedi nasıl bir davetin muhatabı olduğumuzu anlamayı Cenab-ı Hak bu gecenin hürmetini hepimize ihsan etsin bu çok büyük bir şeydir Allah Habibi'ni bizi davet üzere gönderdi ve o davet bize ulaştı biz onun ümmeti olmakla müşerref olduk başka şeref aramak Allah göstermesin insanı her şereften yoksun kılar Aldığımız kısım bu. mevlil Şerif'ten. Evet i Necat'tan. Fenni merhumdan bir şu beyti seçtim. Biraz önce geçmişti hani Musa aleyhisselama nasip olmadı. Ben seni görebilir miyim ya Rabbi dedi. Lenterani emri geldi. Sen beni göremezsin. Tur dağına, Tur-i Sina'ya tecelli bilinen mesele. Fenni merhum bunu beyte koymuş. Kelimel terani hutbesi seddi maram oldu. Senin için rü'yeti envarı didara açıldı rah. Ya Resulallah diyor. Hazreti Musa görmek istedi. Ona terani denildi. Sana yol açıldı. Sen miraca çıktın. Farkı ort ortaya böyle koyuyor. Aynı nükteyi harputlu rahmi merhum. Çok güzel bulmuşsun bu evet e, miracayı. Tebrik ve teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Musa'ya terani dedi hak habibinin mazakı çeşmi pakine hasettirü Aynı şeyi bir başka biçimde de Hazreti Musa'ya terani denildi. Sen beni göremezsin denildi ama Efendimiz aleyhissalatü vesselama nasip oldu. Onun büyüklüğünü, yüceliğini bir kez daha. Tuğba görünce eyledi şermiyle serfuru. Cennet ağacı olan Tuğba onu görünce utandı başaydı. Güzeller güzeli sallallahu teala aleyhi ve sellem. Seyretti kâmetiyle çemen zarı cenneti. O cenneti aleyhi seyretti. Lütfiyle saye salmak için ehli mahşere rüh zemine düşmez idi zılli Onun hasaisindendir. Efendimizin özelliklerinden, mucizelerinden biridir. Gölgesi düşmezdi. Onun gölgesi mahşerde, ehli mahşere düşecek. Şefaati uzma Orada tecelli edecek diyor şairimiz. Bir ferdi kamil eyledi ki Hakkim Habibini cem etti hüsni hılkatle nik hasleti ee, Harputlu rahmi merhum bu beytte de şunu diyor. Allahu Teala onu öyle bir kamil fert olarak yarattı ki sadece dış güzelliği değil ahlak güzelliğini de bahşetti. Zahiri de batını da İçi de dışı da huyu da yani hem sureti hem sireti güzel olarak yaratıldı. Sen bir nebiyi kamil Adem'in henüz tahmir olunmamıştı kemal üzretiyneti. Henüz Hz. Adem yaratılmamıştı. Sen nebiydin. Bir kadri ali verdi sana ol ilah kim? Sen beyanın evveli sen hem nihayeti önce peygamber... E, tayin olunan ve en son gelensin Ya Resulallah diyor. Ya Rab, bu kulun, rah ya Rab, kulun bu rahmiyi sen etme ma ümid şayanı affüne de Habibi'nin şefaati ve sonra tabi dua ile bağlıyor. Ya Rabbi ben bu günahkar rahmi kulumu sen ümitsiz bırakma affına kavuştur Habibi'nin hatrına hürmetine diyor. Onun adına onun hürmetini istiyor. Ya Rab o denilu eyle salatu selamına hiç olmayacı handanın haddü gayeti burayı hocam son zaten e, bir levhalarında işleyeceğiz. Öyle bunu sen de oğlum mu seçtin? Evet, Tebrik ederim. Seçmiştim. Tebrik ederim seni. Çünkü Geç geçelim oraya. Okul geri e, gelmişken istersen. Ya Rab. Ya Rab o denli eyle salatu selam ana hiç olmaya cihanda anın haddu gayeti. Öyle salat ve selam et ki ona. Had demiş hocam. O da tamam. hada bakalım tamam. istersen. Hadi sen, ben de. bak hadi bakalım. Hemen bakalım ona. Hiç olmaya cihanda anın haddu gayeti. Çift D ile yazılıyor. Had. Evet. Had, keskin, e, sivri, dar. Yine başka bir anlam Yok. var. Bak. Sınır, ha. derece, ha. gerçek değer. Ha. Bu şekilde Sınır, devam ediyor. Sınır, kıymet, gerçek değer. Yani ona öyle salat ve selamet, onu öyle yücelt ki Ya Rabbi benzeri olmaya. Hiç kimseye yani sınırı. vermedi. Sınırı olmaya. Gayeti, sınırı, hudu, adli olmaya. Ee, sırada. Üçüncü Selim merhumun bir kıtası var. Eyüp Sultan camii şerefini ziyarete giden, giden kardeşlerimiz olursa bahçede şu kıtayı göreceklerdir. Sultan 3. Selim Nabi Merhum'a nazire olarak söyledi bu mısraları. Sakın taş sanma yahu gevheri alem bahadır bu, bir çare yüz sürnak şipayı Mustafa'dır bu. Seza arşı muallâ zînet harayı makam olsa zihîca-yı muazzam ve i hacet ravadır bu. Efendimizin bastığı mübarek, kademi şerifin e, bulunduğu taştan bahsederek Taşsan mahu gevheri alem baha biçilmez bir cevherdir. Yüz sür ey bir çare. <gülüyor> Mustafa'dır bu cenab-ı peygamberin ayak Miraç gecesinde bastığı taş meselesi işte. Evet. Yani biliyorsunuz o evet. yani Seza Arş-ı Mualla makam olsa buranın süsü Arş-ı Ala olsa yerindedir. Burayı süsleyen bir mücevher. Arş-ı âlâ olsa hani İstanbul'u överken demişti ya gökyüzünde güneşle teraziye konsa münasiptir demişti Nedim. Burada da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın medhinde yani bütün kainatı az görüyor da arş-ı âlâ bir yüzük taşı gibi belki diyor buraya yakıştırılabilir. Zihi i muazzam mevki-i haca travadır bu. Cenab-ı Hak bu makamın, bu mevkiin burada medfun olanın hatır ve hürmetine talebini geri çevirmez. Aç ellerini vicare diyor aç. ikinci Mahmut merhumdan bir kıt'a. Eee çok günah ettim adetsiz çok günahım var. Günahım çok isen ola. Senin gibi ilahım var. Bu Mahmut'un temennisi, ümidi münkati olmaz. Resulullah gibi zira şefaatçi penahım var. ikinci Mahmut merhum şair Adli yani namı değer Efendim çok günah ettim ama Ya Rabbi senin gibi ilahım var. Aftan ümidimi kesmiyorum. Yüzüm kara ama Resulullah gibi şefaatçim var. Asla ümitsiz değilim. Sen ümidi kesme buyurdun. Böyle de bir şefaatçim var diyerek Allah'a ve peygamberine sığınan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen Sultan 2. Mahmud Merhum. Hemen arkasından onun kızı Adile Sultan'dan bir nat aldım. Üç kıta Adile Sultan e, ismiyle müsamma, babası şair olarak adli imzasını kullanırdı. Kızına da Adile adını vermiş. İyi bir şair, gerçekten çok iyi bir şairdir. Yüzün miratı zatı kibriyadır ya Resulallah. Vücudun mazharı nuri hüdadır ya Resulallah. kabuleyle anı aşkından azat eyleme bir an. Kapında Adile kemtergedadır ya Resulallah. Varken dest giyirim sen gibi bir şahı zişanım. Kime arz eyleyem eylemede hali perişanım. Sözün makbulü dergahı huda'dır ulu sultanım. Kapında adile kem tergedadır ya Resulallah. Sana ümmetliyim iki cihanda emri cazimdir. Bilirsin halimi arzu beyan etmek ne lazımdır. Nazar kıl lütfile senden diğer kim çaresi azımdır. Kapında adile kem tergedadır ya Resulallah. Ya Resulullah diyor Aleyhissalatu vesselam kapında en ucuz bir kölenim ben. Beni kovma kapından diyor. Ee, sözün ile indi ilahi makbuldür. Sen sen ne dersen kabul edilir. Geri çevrilmez. Günahıma, hatama, kusuruma rağmen bana şefaat et, beni koru, kollay ya Resulallah. Şimdi hocam edelim. şöyle evet. güzel bir şey ortaya çıkıyor. Ee, bizi o zamanın şairleri aslında dinin dinin temel değerlerin ne olduğunu çok iyi ...söylediği biliyorlar. sözlerin tabii. nereye gittiğini çok çok iyi biliyorlar. İsra derken neyi kastettiğini tabii, tabii, tabii. derken neyi kastettiğini çok tabii. iyi biliyorlarmış. Buradan bunu anlaşılır. Mesela şimdi başka bir örnek, aynen dediğin gibi fether geçecek beyitte e, çok derin bir din bilgisi olmadan. Söylenebilecek şeyler değil. beyitten birini seçtim ben. Nazilli'de medfun bulunan, türbesi orada olan Ali Galip Vasfi, 1803 vefatı. O türbenin yanından talebelik yıllarımızda defaatle geçtik ama çok geç fark ettik. Onun böyle bir şair, böyle bir gönül ehli olduğunu. Halveti önde gelenlerinden, meşayihtan bir şairimiz. beyit. dediğim gibi ben birini seçtim. Azabı duzahı çekmez sana ümmet olan Adem, Feterda sana haktan bir atadır ya Resulallah. Şimdi bu beyti söylemek için çok şey bilmek lazım. Cehennem azabını çekmez sana ümmet olan Adem. Ümit ederim ya Resulallah diyor. Hak etse de çekmez. Neden? Çünkü sana feterda verildi. Feterda sahibisin sen. Duha suresi 5. ayeti kerimenin mealen beyte yerleştirilmesidir bu. Allahu Teala e, Efendimiz Aleyhisselam'a o ayeti kerimede mealen buyurdu ki ee, sana o kadar vereceğim ki öyle çok ihsanda bulunacağım ki yeter razı oldum ya Rabbi diyeceksin. Sen razı olana kadar verilecek sınırsız diye müjdeyi alınca ümmetimden bir tek kişinin cehennemde kalmasına razı olmam buyurmuşlardı. İşte bunu alıp şi şiirinde Ali Galip Vasfi diyor ki azabı duzahı çekmez sana ümmet olan Adem fetarda sana bir atadır ya Resulallah. Sırada aynı Edip ile Ziya Paşa. Paşa'mızın ah bu Ziya Paşa var ya çok enteresan bir adam bu yani baştı başını okutulacak bir adam yani onun eserleri terkibi bendi tercihi bendi şöyle biraz zahmet edilerek yani işlerin çok güzel çok hoş, şeyler var çok içinde. hoş olur yani e, ahlak dersleri ne bileyim hani var ya böyle moda moda eğitim biçimleri hepsine karşı gelecek tatmin edici dolu dolu o günler inşallah ölmeden görür müyüm diye böyle çok... Bir artım. de çok lafı gevelemeden söylüyorlar yani çok net ifade ediyorlar yani hani uzun uzun cümleler değil de net bir cümle herkes anlasın herkes dinlesin şeklinde söylüyorlar. Buyurun hocam ee yine ya Resul... Her tuz balan vursan eşek yine eşektir diyen adam ya, ya evet. adamı şahidine bak kardeşim ya. Ben asla mi verir hiç üniforma zerdüz palan vursan eşek yine eşektir. <gülüyor> Altından semer de vursan eşek eşektir diyen adam. Her sahada kalem oynatmış onun naatı. Ne atacak bir. Belayım masivaya mübtelayım ya Resulallah. Zebuni pençe nefsu hevayım ya Resulallah. Kerem kıl ben esime el aman ey rahmeti alem serapa mahzı isyanu hatayım ya Resulallah. Sen evrengi şefaat şahısın sultanı rahmetsin. Kapında bende bir kem tergedayım ya Resulallah. Şefaat kıl meded yoksa o rütbe çok günahım kim? Ne rütbe yansam ol rütbe sezayım ya Resulallah. Zebunu derdi isyana tabibi mihriban sensin. Alilim ben de muhtacı devayım ya Resulallah. Ne gam mücrif hem de baa bu saadet kim kapımda bir kemine hakip ayım ya Resulallah beni reddetme evladın başı için ba bu lutfundan ziyayım ben de iyi, Ali abayım ya Resulallah kesmedim hızını yedide <gülüyor> beyi yani hocam <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir bir <beytine> bakalım mesela <gülüyor> Şefaat kıl yardım et bana acı ya Resulallah o kadar çok günahım var ki diyor ne kadar yansam o kadar layığım. Yani hakikaten layık olmadığımdan demiyorum merhametine sığınıyorum diyor şefaat istiyor. Zebunu derdi isyana tabi bir mihriban sensin. Günahlara dalmış olan büyük günah işleyenlere şefaat edeceğim hadis-i şerifi vardı. Sensin diyor o dost olan tabip e ben de en çok Tabibe ihtiyaç duyan hastayım ya Resulallah diyor. Hastan benim diyor ya. Ne gam mücrim isem de kapında, Yani ben günahkarım ama ne yapayım? Bana şu saadet yeter. Senin kapında bir kemiğine ucuz en, en aşağılık bir köleyim ya Resulallah. Bu devlet bana yeter diyor. Ümmetin olduğumuz devlet yeter. Hizmetin kıldığımız izzet yeter. Yani... Bu bana yeter şeref olarak bastığın toprak olayım yeter diyor. Beni reddetme evladın. Biraz önce söylemiştik efendim Ali Aba ehli beyt sevgisi. Evladının başı için lütuf kapından beni kovma. Ziyayım ismini söylüyor imzasını atıyor artık. Ehli beytin kölesiyim ya Resulallah. Ziyayım ben dayı Ali abayım ya Resulallah. Bir beyte daha bakalım da geçelim bunu. Çok heybetli çünkü sen evrengi şefaat şahısın sultanı rahmetsin. Kapında ben de bir kemtergedayım ya Resulallah. Süleyman karşısında karınca gibi. Yani sen şefaat saltanatının sahibisin. Ben de kapında ayak altında zavallı bir dilenciyim. Efendim merhameti. Merhamete muhtaç olana özellikle özellikle merhamet olunur. Yani Efendimizin Kadir gecesinde Hazreti Ayşe'nin sorması üzerine öğrettiği duada neydi? Ya Rabbi affetmeyi seversin, sen affedicisin. İşte benim affa de, en de. çok ihtiyacı olan da benim. Yani beni affet diyor yani. Efendim afuvün kerevimü la Uğab, affı ben kelim. Tuhbül Allahım, inne ki affı ben Sen affe Kerimsin affetmeyi seversin. E kim affedilir? Günahı çok olan. işte karşında ben ya Rabbi. En çok günahı olan, affa en çok muhtaç olan benim diyor. Şimdi seçtiğim iki beytin sahibi. 1702. Bu defa 100 yıl geri gitmiş olduk deminki yani. Ali Galip'ten geriye doğru. Mustafa Manevi Efendi. Sokollu Mehmet Paşa medresesinde hoca olarak epey bulunmuş o efendim çok şöhreti olan e, çok şöhreti olan bir alimin oğlu ama ismini şimdi hatırlayamadım şu yani e, Karabaş Karabaş tecvidi vardır ya Karabaş Veli miydi? Karabaş Veli'nin oğlu Mustafa Manevi Efendi. Ee, divanı elimize zor geçti. Böyle zor olur, zor bulunuyor bunda. Bir de biliyor musunuz? Yani evet. halbuki şu beytin sahibi nasıl unutulur ya? Kün tükenzen mahzeninden lima Allah mazhari zatı pakin en veridir, en veridir, en veri. Kün tükenzen bir hadisi kutsi gizli hazineydim bilinmeyi diledim kainata yarattım mealiinde. Ee, olan e, hadisi kutsi aynı mısrada bir de hadisi şerif <gülüyor> lima Allah mazhari Cenab-ı peygamber buyurdu Allah ile öyle vaktim vardır ki öyle anlarım vardır ki araya kimse giremez hiçbir büyük melek de orada bu olmaz tarzında zatı pakin enveridir enveridir enveri diye efendimize e, hürmetini arz ediyor e, gizli hazine açıldı inci mercan saçıldı o incilerin en irisi en güzeli en kıymetlisi sensin ya Resulallah. Sonraki beytte maneviya insi cinnin rehberidir rehberi rahmeten lil alemin geldi Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam. Maneviya dediği Mustafa manevi efendi imzası mahlasını koymuş. Hem insanların hem cinnin rehberidir rehberi rahmeten lil alemin geldi Muhammed Mustafa alemlere rahmet olandır vesselam zamanımız ne kadar kaldı bilmiyorum şimdi iki esaslı nahatlar ölümde evet. gireyim mi 15 dakikamız varmış Tamam anca yeter zaten şimdi bunlardan biri daha önce bir vesileyle isminden bahsetmiş olduğum 1978 yılında vefat eden İstanbul müftisi iken vefat eden İstanbul Efendim müftisi. Abdurrahman Şeref güzel yazıcı merhum. Divanı henüz basılmamıştır. Harika bir divan sahibidir. Sevgili kardeşim akademisyen e, Emrah Gökçe bizi haberdar etti. E, elektronik olarak e, onun sayesinde elimizde ama dediğim gibi henüz basılmadı. Basılmasını candan arzu ediyoruz. Çok meşhur, herkesçe bilinen Ali Fikri Yavuz merhumdan sonra 1972'de İstanbul müftülüğüne üstlenmiş. 6 yıl o vazifede kaldıktan sonra 1978'de Ahirete göçmüş, rühleti daru beka etmiş. 20. yüzyılın sonlarına doğru gelirken Fuzuli gibi bir üstad, çok güçlü bir şair. Onun natından seçtiğimiz birkaç beyt. <il> Huda kılmış seni her lutfana nail ya Resulallah. Nedir ol hüsnü evsafu şemail ya Resulallah. Ateş çöllerde göstermek yeter emvacı hüccacı bu da ava şayet isterse delail ya resulallah ne mümkün benzerin alemde görsün çeşmi istikbal nazirin görmemiş hatta evail ya resulallah nihan oldunsa gözden gönlümüz tahtında sultansın bu fani perdedir ma beyneha il ya resulallah Hakikattir desem aşkınla her varım feda olsun. Senin karşında her şey zıllizail ya Resulallah. Aleyhissalatü vesselam. 11 beyten 5'ini seçtik. Allah seni her lütfa nail kılmış ya Resulallah. Her şeyin iyisini, en güzelini sana vermiş. Nedir ol hüsnü evsafu şemail. O güzellik, o sıfatlar ve o, görün o görünüş. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hem sureti hem sireti güzellerin en güzelidir. Hüsnü suret madenidir, hüsnü suret sahibi, hüsnü suret kimdeyse hüsnü suret andadır der eskiler. Yani Allah bir kuluna, Güzel ahlak verdiğinde onun yüzü de güzel olur. Bakanın içi rahatlar iç yansır, güzelliği. Yansır, yansır, yani. yansır. Yani güzellik zannedilmesin ki öyle bir görünüşle ölçüyle tartıyla alakalı bir şey değil. Güzellik taraf ilahiden, taraf ilahiden gelen ve iç güzelliğiyle doğrudan alakalı. Huda kılmış seni her lütfanâ ilya Rasûlüllâh nedir ol hüsnü ev safu şemâ ilya Rasûlüllâh. İkinci beş demin okudum. Ateş çöllerde göstermek yeter emvacı hüccacı. Bu dava şayet isterse delail ya Resulallah. Ya Resulallah diyor, senin davam delil istemez. Güneş gibi meydandadır. Hak peygamber olduğun, getirdiğin kitap ve senin sünnetin, ahlakın, sözlerin ayan beyan ortada. Ama illa delil isteyen varsa şunu söyleyeyim, 5 milyon insanın her sene, Arafat'ta vakfesini, deniz dalgası gibi kabeyi Muazzama etrafındaki tavafını görsünler de o aşk ve şevkle o nasıl bir dalgalanmıştır, o nasıl bir o nasıl bir aşk tezahürüdür delil istiyorlarsa görmek isteyene delil çok diptir. Hakikaten yüzlerce yıl geçmiş 14 asır geçmiş o server aleyhissalatü vesselam böyle dedi diye ağası paşası zengini fakiri kuzeylisi güleylisi aynı kıyafetle beyaz ehramlar içinde deniz dalgası gibi her türlü iddiadan arınmış olarak Kabe-i Muazzama'nın etrafında aşk ile şevk ile pervaneler gibi dönmektedirler. Cenab-ı Hak bize de nasip etti tekrarında nasip etsin inşallah. Kitab-ı sünnetin rahı kemal açmış Buraya koymadım bir beyt. Şimdi aklıma geldi de onu atlamayayım dedim. Kitab-ı sünnetin rahı kemal açmış cehalette. Nasıl bir ümmet olmuştur kabail ya Resulallah. Aleyhissalatü vesselam. O vahşi kabileler, o her türlü medeniyet tezahüründen mahrum, cehaletin dibini bulmuş insanlar. Ya Resulallah nasıl bir ümmet oldular, nasıl bir mucize gösterdin sen diyor. Yani, Ortada olan bir şey de insanoğlu unutuyor işte. Ya, Çocuğunu aslında, gömen insanlardan bahsediyoruz res, ya. Resmin büyüğünü görüp söylüyor. Evet. Yani. evet. Muazzam bir Helvadan bir put ayı yapıp ayı. acıkınca yiyen insanlardan bahsediyoruz. Kızını utancından toprağa gömen ağlayışında da kalbi titremeyen insanlardan bahsediyoruz. Ve bu insanlar sonra öyle bir ümmet oluyorlar ki medeniyet inşa ediyorlar. Nasıl bir ümmet olmuştur kabail ya Resulallah diyor. Yani ya şairin terennümü de yani geliyorum buraya ne mümkün benzerin alemde görsün çeşme istikbal nazirin görmemiş hatta evail ya Resulallah bundan sonra senin bir benzerini gelecekte insanlar nasıl görsün böyle bir şey düşünülebilir mi insanlık tarihinin başından beri eskiler de görmemiş ya Resulallah senin gibisi yok e güzeller güzeli her bakımdan kemalde Allah. Her bakımdan kemalde Cenab-ı Hak o sevgiyi bize yani ömrümüzün sermayesi yapsın. Kendisi buyurdular aleyhissalatü vesselam beni her şeyden evladı ayarınızdan çoluğunuzdan çocuğunuzdan servetinizden kazancınızdan çok sevmedikçe Hakiki iman etmiş. Olmazsınız. Cenab-ı Hak anlamayı nasip etsin. Nihan oldunsa gözden gönlümüz tahtında sultansın. Bu fani perdedir mabeyne. Hail ya Resulallah. Eyvallah. Her ne kadar gözden nihan oldunsa da görmüyorsak da ya Resulallah gönlümüz tahtında sen sultansın. Bu fani perde, dünya denilen fani engel de arada bir haildir, bir engeldir ya Resulallah. Onun da kalkmasına az kaldı. Yani dostu dosta kavuşturan köprünün adı ölümdür. Yani sen büyük dosta kavuşmak muradıyla okumadığın beyitlerden biri de o. Yani senin cismin diyor mevte meyletti çünkü dosta kavuşmak istedin. Ee, ama sadece gözden lihansın, gönlümüzde sultansın ve son beyit Hakikattır desem aşkında her varım feda olsun. Senin karşında her şey zulliza ilya Resulullah. Şair son olarak diyor ki: "Abdurrahman Şeref güzel yazıcı merhum. Her şeyim yolunda feda olsun dersem hakikattır ya Resulullah. Gerçeği söylüyorum zira senin karşında her şey Kaybolucu bir gölge hükmündedir. Zerre kadar kıymeti yoktur. Senin karşında her şey züllizail ya Resulallah. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz dediler ki bütün kemalatımı bana ait olan her ne varsa tamamını verip o serverin aleyhissalatü vesselam bir hatasını almaya razıyım. Ümmetin en büyüğü olan, peygamberlerden sonra insanların en üstüne olan zat bunu böyle söylüyor. Her şeyimi verip onun bir hatasını almaya razıyım diyor. Artık bize ne demek düşer? Seçtiğimiz diğer. Naat. ise 1918'de vefat eden ve adından sıkça bahsettiğimiz, galiba ilk programımıza da konu ettiğimiz Yozgatlı Fenli merhumundur. Fenli merhum 1850 doğumlu, 68 yaşındaydı. Ankara'da medfundur, Cebeci'de. Ee, Nat-ı Şeriflerine baktım. 13 tane falan belki daha fazla saymayı unuttum. Onlardan birini seçtik. Ah Redifli. Olurlar şevku zevkı tal'atınla ta ebed devvar. Seni gökte ararken yerde buldu çünkü mihrumah. İzahları sonra yapacağım. Yazar gökte utarit muttasıl medhi humayunun okur vasfı cemilin sidreder ruhul emin herga, Belayı asumana uğrasın ta ki olsun görüp de inşikakı ı mahı iman etmeyen gümra. Eğer görmezden evvel can verirsem ravza-i paki, mezarımda der eczayı ızamım haşredek eyvah. Felek de ölmeden bir kamalaydım asitanından, süreydim ruhimi hak-ı hicaza ah efendim ah. Kölen fenniyi pürcürmü ayırma babu lütfundan. Dahilek ya ebel kasım. Dahilek ya Resulallah. Aleyhissalatü vesselam. İşin erbabı olanlara malum olduğu üzere hakikaten mükemmel bir şiiriyet var eserde. Biz mana üzerinde birer cümleyle durabildiğimiz kadar duralım. Evet. Güneş ve ay senin şevkinle ve seni seyretme güzelliğini seyretme zevkiyle Kıyamete kadar böyle dönerler etrafında. Ya Resulallah, çünkü seni gökte ararken yerde buldular. <gülüyor> Eyvallah. Hani bir şairimiz de diyor, ikinci Mahmud diyordu ya, e, kara yer göklere övünür o server bende yatıyor diye. İkinci Mahmud'undur o mısralar. Yazar gökte utarit muttasıl medhi humayunun, okur vasfı cemilin sidreder ulemin hergâh. Eski astronomi anlayışına göre gökyüzünde işte katip mevkinde olan yazı yazan utarit yani Satürn'ün adı galiba bu. Devamlı diyor seni öven mısralar yazıyor seni övüyor diyor. Onun tur atması dönmesi falan hep senin medhindedir. Cebrail aleyhisselam da Sidre'de senin vasfı cemilini okumaktadır diyor. Sidre demesi Sidre'ye örnek vermesi Miraç gecesinde Sidre onun durduğu yerdi. Aklın sonu. Bütün mevcudatın Cebrail aleyhisselam dahil bir adım atarsam yanarım ya Resulallah dedi Efendimiz sonra devam ettiler. İşte orada diyor senin medhinle meşguldür diyor. Hazreti Cebrail diyor seni övüyor, seni anlatıyor diyor. Evet. Belayı asumana uğrasın ta ki dünim olsun görüp de inşikakı mahı iman etmeyen gümrah. Göklerin belasına uğrasın ikiye bölünsün diyor. Kim? Ayın ikiye bölündüğünü görüp de iman etmeyen o inatçı var ya diyor. Ayın bölündüğü gibi o da ikiye bölünsün diyor yani. Bu kadar inat olur mu diyor. Bu kadar inat olur mu? İnsanoğlunda oluyor işte. Görüyor ve şart koşuyor önce. Ayı diyor ikiye ayır diyor falan filan diyor iman edeyim diyor. Görünce de e, nasip olmayınca inat yapıyor. İşte küfr inadi. Ona söylüyor bu beyti. Eğer... Şimdi hocam tarit, e, Merkürmüş Bunu içeride Merkür arkadaşlar i̇yi, Ne güzel iyi oldu ben de hataya Tatsik imkanı buldum Merkür En yakın olan değil mi bu Merkür Venis, Dünya Mars Jüpiter Satürn evet. evet, Onlar aklı mı 9'du biz öğrenirken Eğer görmezden evvel Can verirsem Ravza-i Paki Mezarımdadır eczayı İzamım haşredek eyvah eğer Ravza-i Mutahharayı yani Efendimizin defnolunduğu mübarek toprağı görmeden evvel ölürsem ya Resulallah diyor bütün kemiklerim mahşere kadar eyvah der diyor. Hocam burada da işte muazzam bir aşk var yani yazanın da aşkı var. Tamam söyleyen aşık olacak vasıfta ama yazandaki aşkı da görünce insan yani sevdi mi böyle sevim. Aşk böyle bir sevgi böyle bir şey biz Çürüttük o mefhumları. Programdan önce sohbet ederken söylüyordun ya. Evet. Yani üzerinde sakız gibi çiğniye çiğniye muhabbeti, aşkı, sevgiyi böyle pespaya bir hale getirip artık e, yani gayri ahlaki davranışlara meşruiyet zemini şeklinde Aynen. görmek. Evet. Böyle dikkat lazım. Aşk mı demiştiniz işte buyurun efendim. Yani, yani buyurun. kemikleri... İbah ah, diyecek kıyamete yani, kadar yani, yani Muazzam bir yani. aşka bak yani Felek'te ölmeden bir kam alaydım Asitanından Süreydim ruhime hakkı hicaza ah. ah efendim ah Ölmeden önce Senin işinde bulunmak Saadetine erseydim bir kam alsaydım Yüzümü O topraklara bir sürseydim Ah efendim ah Ve son beyt Kölen fenniyi pürcür mü Ayırma bab lütfundan. Dahilek ya Ebel Kasım. Dahilek ya Resulallah aleyhissalatü vesselam. Yalvarma ifadesidir. Dahilek. Aman beni hariç bırakma. Beni koru gözet. Yalvarma ifadesidir. Bu senin kölen olan aciz, günahkar fenniyi lütuf kapından ayırma. Ya Ebel Kasım. Efendimizin malum bir ismi şerifi odur. İlk erkek evladıyla anılmak. Araplarda adetti. Ebel Kasım e, dahilek ya Resulallah diyerek bitiriyor. Sanırım zamanında sonuna gelmiş oldu. Son herhalde 3 dakikamız kalmış hocam. Şimdi buradan şöyle bir şey de çıkıyor hocam. Mesela e, Yozgat'ta Fenli'den bahsediyoruz. 1918'den bahsediyoruz. 1918. Ve e, bir Arap geleneğini hatırlıyor. Evet, yani, yani çok yani, geniş bilgi birikimi lazım tabii. Çok geniş. Diğer taraftan başlayalım. okumuşlar. okumuşlar. Başka birinden bahsediyoruz. Adam İsra ve Miraç hadisesindeki bütün Detaylar ayet biliyoruz. ve hadisleri biliyor tabii, anlatırken. Kısasem bir adam haberi var. Tefsirlerden haberi var. Çok sağlam bir fıkıh bilgisine sahip. Ahlak bilgisine sahip. Tasavvuf kültürüne sahip. Yani biz adam yetiştirirken eğitimde çok yönlü yetiştirme geleneğimizi epey bir zamandır unutmuş bulunuyoruz. ihmal etmiş bulunuyoruz. Bu hoş değil tabi. Çünkü e, ilim e, tahsilinde iki kanatlı kuş gibi hem din ilimleri hem fen ilimleri birlikte götürülmeli ve birlikte edinilmelidir. Geleneğimiz bunu amirdir. Yüzlerce yıllık uygulamamız vardır. Ve hatırlamalıyız. İşte bu örnekler onu gösteriyor. Şimdi eline kalem alıp şiire hevesli olanlar kendileri de itiraf ediyorlar. E, samimi bir ortamda görüşme imkanı bulduğumuz zaman e, malzeme yetersiz. Yani birazcık... Temel din bilgilerine dair malumat edinmiş ama e, birader gezeceğin saha epey karışık bir saha yani çok Şimdi, biraz daha <gülüyor> olmalı ya yani. Hadisten bir bölüm koyuyor ayetten bir bölüm koyuyor yani o kadar ilginç şeyleri Bunların doğru başına, olması başına, sonuna koyuyor. Bunların doğru olması gerekiyor çünkü herkes vakıf hata edemez şiir hatırına yalpa yapamaz. Demek ki çok sağlam bir birikime ihtiyaç var buna sahip oldukları için de eserleri kalıcı olmuş bereketli olmuş. E, Tahir-ül Mevlevi'den hiç okumazsam olmayacak. Hadi izin ver de madem sen Hocam bitirmek diyorsun. üzereyiz. Son bir, o zaman bir beyt ne alalım Bir beyt mi? Bir beyt alalım. Teala Allah zihi devlet serayı istifadır bu. Güzide cahî aramı makamı Mustafa'dır bu diyerek uzatmadan 30 mısralık şiirin iki mısrağını okudum. Bu geceyi tekrar tebrik ediyorum. Bütün ümmeti Muhammed'in, bütün seyircilerimizin e, gecelerini tebrik ediyor. Dualarını talep ediyoruz. Evet programımızın gidişatından dolayı Instagram'dan çok bahsedemedik. Ee, sevgili dostlarımızın paylaşımları için teşekkür ediyoruz. Bu akşam Kadim Edebiyatımızdan en güzel naatları ve miraciyeleri sizlerle paylaştık. Miraç gecemiz tekrar mübarek olsun. Haftaya yine güzel bir şairimizle devam edeceğiz. Hayırlı akşamlar efendim. Müzik